Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve 6. Baba geldik Ebu Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi Babus Sadis'te 6. babta diyor ki Bab Kadâ-u Ramazan Mutetabî'an ve mutafarrikan ve Tehîrihi İlâ Şa'ben e, İki Ramazan ardarda, Peş peş olmak üzere O Ramazan ayında Geçirmiş olduğu Özür, şerii özürler sebebiyle tutamadığı oruçlarını Şaban ayına tehir etmesi babı diyor. Burada ilk hadis olarak İbni Ömer'den getirmiş Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال qadâhu ramazâne inşâ'e ve inşâ'e tâbi'an yani ramazan orucu dileyen ayrı ayrı tutar, dileyen tabi kılar ardı Biliyorsunuz ramazan ayı ard ardardı 30 gün oruç tutuyoruz. Mesela 5 gün bize hastalık isabet etti. Biz 5 gün hastalık sebebiyle orucu terk etmek zorunda kaldık. Nasıl iade edeceğiz? Beş gün arka arkaya mı? Yoksa bu hafta bir gün, ertesi hafta iki, ikinci gün, ertesi hafta üçüncü gün mi? Bab bunu anlatıyor. Ravahu Darukni, isnadı dhaif, zayıf bir senetle kutni bunu nakletmiş. Galen Buhari diyor, Ebu'l Bereket İbni Taymiyye dedesi, Gal İbni Abbas la ba'sen yufarraqa li kavlillahi taala İmam Bukhari'den bu dedi ki diyor. Abdullah demiş ki, eğer orucu, şu ayet, orucu tutamazsınız, belli günlerde tutun ayeti geneldir. Arda arda dememiştir. Yani dilediği gibi insan ayırabilir diye mesebini İbn Abbas'ın belirtmiş. Sahih isnatla an Aişete radiyallahu anhâ kalet, dedi ki, nezelet fe'iddetu mineyyâmin ukhart, mutetâbi'ât. Bak burada önemli bir yer geldi. Başka uygun günlerde mutetâbi'ât tabi olmuş şekilde birbirine orucu tutsunlar. Mutetabiat ifadesi bizim okuduğumuz musaflarda yok. Bizim okuduğumuz musaflarda yok. Ubey ibn-i musafında var. Ubey ibn-i Kâb'ın musafında ifadesi var. Biliyorsunuz Ubey'in musafı vardı. Abdullah ibn-i musafı vardı. E, Osman'ın musafı diye meşhur olan şu an elimizde var olan musaflar vardı. Bu musafların hepsi nedir kardeşler? Bunlar eee Sahabe tarafından toplanmıştır. Genel itibariyle ayetler aynıdır. Ayetlerde bir çelişki ve bir farklılık yoktur. Sadece bazen böyle ziyade lafızlar vardır. Mesela burada olduğu gibi, mutetabiat. Ne işe yarar bu ziyade lafızlar? İçtihadi, nazari olan meselelerde. Mesela başka günlerde tutsunlar ifadesinden Allah kastı. ard arda mı, ayrı ayrı mı? Şimdi hiçbir ifade gelmezse iki manada sahih olur, içtihat olur. Müçtehidin biri der ki ayrı ayrı tutabilir, biri der ki ard arda tutmak zorundadır. Ama mutetabiat diye ziyade bir ayette lafız geldiği zaman o zaman doğru olan içtihadı işaret eder, içtihadı kuvvetlendirir. O zaman demek ki ard arda tutmak gerekir. Yani biz iki gün kaçırdıysak Ramazan'ın geçtikten sonra Ramazan'ın dışında bir ayda iki günü ard arda kaza etmek zorundayız. Bu mezhebe göre, bu hadislere göre. Falsakat et mutabbiyat rafa hudar kutni vakale isnadu sahih sahih isnatlardar kutni mutabbiyet ifadesinin düştüğünü Oysaki ayetin kendisine var olduğunu söylüyor bu beyni kabuğun Mustafında. Aynı şekilde bu bapta getirdiği bir başka hadis an Aisha'e raddallahu an hikale kene yakun ale yasamumun ramadan benim diyor Ramazan orucum vardı üzerinde borç feme estetion aqdye illa fi şaban. Bak Ramazan ayından önceki ayın adı ne? Şaban. Bir Ramazan geçmiş, üzerinde oruç var, on ay geçmiş, kaza edememiş, ta Şaban gelmiş bir sene sonu. Ben diyor Şaban ayında kaza edebildim ve zelke li mekane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberin mekanıydı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Yani bir hastalık, bir özür sebebi sadır olursa ortaya çıkarsa ne yapardı? Bir dahaki Şaban ayı içerisinde biliyorsunuz Şaban ayı en çok oruç tuttuğu aylardan bir tanesidir. Neredeyse hiç orucu bırakmamıştır. Yani son 1-2 gününde orucu bırakmıştır. O da neden bırakmıştır? Yani Ramazan'la Şaban'ı birleştirmesin diye. Yoksa ayın başı ve ortasında Allah Resulü sanki hiç bırakmayacakmış gibi oruç tutmuştur Şaban ayında. Ayşe böyle naklediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Revahul cema'a senedin sahih. Hadis hafızlarından Ahmet bin Hanbel, İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Bunu sahih senette bu hadisi rivayet etmişler kardeşler. Ve yürü var bi isnadın da ayzı bir senetle şu rivayet edildi. An Ebu Hureyre ta annebi sasal firacul maride fi Ramazan fe aftara. Adamın biri Ramazan'da hastalandı. Hastalandıktan sonra da ne oldu kardeşler? Orucunu bozdu. Thumma saha wa yasun hatta adrakahu Ramazanun afar. Adam iyileşti. Sonra zaman geçti. Bir sonraki Ramazan geldi. Adam orucunu ne yaptı? Tutamadı gene. Bir sonraki Ramazana kadar. Fekale yesumul lezi adrakahu thumma yasumul sehre lezi aftara ve yed'im makana kulli yomen miskina Dedi ki ulaştığın orucu tut yani Ramazan'ı ulaşmış önce bir Ramazan'ını tut thumma yasumul sehre lezi aftara fihi sonra da bu bittikten sonra Ramazan bitip Şevval ayına çıktıktan sonra o kaçırdığın oruçlar neyse onun yerine tut ve onun yerine bir de her gün için fakir doyur fidiye olarak ver ki fidye babının bir önceki bapta ben Uzun uzun anlattım, bir daha iadeye gerek yok. Ee, gene burada başka bir hadis Ebu Berâkatın naklettiği varuğu yani İbn Ömer anîn Nûbî Sasan kal Memmât-e Vâli Hesiyan Mushahri Ramazan'e kim ölürse ve üzerinde Ramazan ayından vacip olan oruç borcu olur ise fal an anhu mekene kulliyam mi miskiyna? Her gün için ne yapsın? Miskin doyursun, fakir doyursun. Kim doyacak? Adam ölmüş, kabirden kalkıp mı doyacak kim akrabaları. Bu da bir sonraki bab. Şimdi anlatacağız inşallah. Ölüye hangi ameller yapılabilir onu anlatacağız inşallah. Ve baptaki bir diğer hadis. Son hadis bu bapta getirdiği. Ebu'l-Berakat İbni i dedesinin getirdiği son hadis. Diyor ki An-i ibn-i Abbas radiyallahu anhum ve kâle ize racul fi ramazana. Eğer bir adam ramazanda hasta olur ise thumme <gülüyor> mâta. O hastalığı sebebiyle ramazan tutamaz sonra da ölürse. velem <gülüyor> yasum Ebu Davud sahih senetle rivayet etmiş. Bu adam hastalandığında ve sonra hastalığı sebebiyle oruç tutamayacak bir halde öldüğünde eğer diyor adam adıysa bu bir herhangi bir adak adam adıysa yerine fakir doyurulur kaza edilmez. Veli onun yerine oruç tutmaz diye getirmiş. Şimdi diğer baptaki ihtilaf anlatınca daha inşallah hikmetli olacak. O yüzden bu hadisin şerini ona bırakıyorum. Babus sahabi yedinci bab, bab e, an İbn Abbas radiyallahu babın başlığı savmun nezri anil meyit. Ölü, oruç tutmayı, adar ve ölürse, bunun hakkında bab. An-i İbn Abbas radiyallahu anne imra'aten kalet, kadının biri geldi dedi ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam, inne ummi matet, benim annem öldü, ve aleyha savmu nezrin feesum anha. O diyor oruç tutmayı adadı ama tutamadan öldü. Adak adamıştı. Ben işte şöyle olursa 3 gün oruç tutacağım. Kadın bunu vaat etmiş, tutamadan ölmüş. Fakal era'aiti لو كان على امك امك دين فقديته اكان يؤدي ذلك عنها Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki senin annenin borcu olsa sen gitsen o borcu versen borcu yerine gelmiş olmaz mı? Kalet neam dedi ki evet. Gal fesumi an o zaman sen de annenin yerine o kaza adamış olduğu orucu annenin yerine tut dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ahrecahu İmam Bukhari ve Müslim ne yapmışlar? Hadisi takreç etmişler. Şimdi ben hadisleri bitireceğim ondan sonra şerh edeceğim ama bugüne kadar ölüye hiçbir şey yapılmaz dediğimiz için biraz akıllarınız algılamayabilir bunu. Tafsilatını izah edeceğiz inşallah. rivayetin رِوَائَةٍ اَنَّ rakibet el bahra Başka bir rivayette kadının bir tanesi... Fenazret inallah ancaha an tusuma sehra. Kadın denizde bir gemiye binmiş, fırtınalı bir yolculuk geçirmişler. Korkunca Allah'a oruç adamış. Ya Rabbi bizi buradan kurtarırsan oruç tutacağım diye. allahu <gülüyor> Allah onu kurtarmış. Hep biliyorsunuz insan oğlunun ortak hasletidir. Başımız sıkıştı mı yalvarırız Allah'a. Biraz nimete çıktık mı lan köllük ederiz. Bu bizim hepimizin ortak sıfatıdır. Felem tusum hatta matet kadın ölmüş. Yani o adanın da yerine getiremeden Allah canını almış. Faqaat qarabetun laha ila resulullah sallallahu Bir yakını kalktı Allah'ın peygamberine geldi. Fa zekere bunu zikretti. Fakal sumi anha. Dedi ki sen onun yerine tut. Ahracehu Ahmed ve Nesai ve Ebu Davud. Bir senedin sahih. Sahih senetle beraber bu üç hadis kitabı hadis ee, nakleden muhaddis Hadis kitaplarında bunu nakletmişler. Van Aişe radıyallahu anha an sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men mâte 'alayhi siyamun 'anhu veliyuh." Kim ölür ve öldükten sonra onun üzerine oruç borcu kalırsa velisi onun yerine tutar. Mutefekun aleyh Buhari ve Müslim ittifak etmiş bu hadisle de aynı şekilde. Van Burayde dedi, قال: Burayde dedi ki "Beyne ene jalisun 'inda Resulullah bir gün peygamberin önünde oturuyorduk. Yanında oturuyorduk peygamberle beraber." İz etehe imraatun kadının biri geldi. Fakalet dedi ki inni tasattaktu ala ummi bi cariyetin. Ben bir cariye tasattuk ettim anneme. Cariye derken zaten ölmüş köleyi azat etmiş yani. Matet annem de öldü. Fakal vecebe ecruki ve daha aleki'l mirasu, Dedi ki ecrin sabit vacip oldu, sabit oldu. Mirası da sana döndürülür. Kalati ya Rasulallah inne kan alayha samun şahr. O onun mirasçısı olduğu için, velisi olduğu için, mirasçısı yakın olduğu için dedi ki o zaman miras senin. Kadın hemen ardına sordu dedi ki ey Allah'ın Resulü annem oruç tutmamıştı bir ay oruçla öldü. Fa asumyanha ben onun yerine oruç tutayım mı? Qale sumyanha dedi ki sen onun yerine oruç tut. Qale inha lem tahjjaqat fa anha hajjetmemişti ben onun yerine hajjedeğim mi? Qale hajji anha dedi ki sen onun yerine hajjet. Rahıhu Ahmed ve Müslüman ve Abdüvat ve Termez ve Sahhahıhu. Ve Müslüman bir rivayetin Müslüman farklı bir rivayet. Lafızla aynı şekilde savun şehre, iki ay oruç tutmadan ölmüştü demiş kadın. Bu lafızla da yani bunların hepsi sahih senetlerle beraber rivayet edilmiş. Bu babdaki hadislerin tamam budur kardeşe Şimdi işin özeti şey kayma. Bu kadar şeyler. Ölünün arkasında Kur'an okumak gibi zaten toplumda yaygın olan bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşler, biz bunu kabul etmemekle beraber doğru bir içtihat olarak görmemekle beraber buna mutlak manada külli olarak kesin kat'i bir bidatmış gibi muamelede bulunamayız. Niye bunun ulemanın özellikle bu baptaki bu hadisleri delil getirmesi var. Onlar diyorlar ki mesela diyorlar bak Resulullah aleyhissalatü vesselam sahih senetlerle sabit olmuş ki ölen ölünün yerine oruç tutmayı velisine şey yapmış. Adam ölünce çocuğu akrabası, yakını, Kur'an okuduğunda nasıl orucun ecri ona gidiyorsa nasıl haccın ecri ona gidiyorsa aynı şekilde demişler çocuğun yaptığı salih amelin ecri de kime dönecek? anne babasına dönecek demişler tabi bu bir yorum var olan Nassada, görmedikleri bir yer var neresi orası? dikkat ederseniz bunların hepsi adak adanmış işler ölü adak adamış hacc adamış oruç tutmaya adamış sadaka vermeyi adamış, köle azat etmeyi adamış. E adayınca ne olacak? Adak babına girecek. O zaten ölünün yerine salih amel işlemek babına girmez zaten. Şöyle bir tafsilat getiren fakihler olmuş sahabeden ve seleften. Onlar demişler ki ameller mali ve bedeni olmak üzere ikiye ayrılır demişler. Mali ve bedeni olmak üzere ikiye ayrılır demişler. Onlar demişler hac parayla falan yapılan bir amel olduğu için demişler veya işte adam doyurmak, yedirmek, içirmek, işte köle azal etmek bunları parayla yapıldığı için demişler ölünün yerine mali ibadetler yapılabilir de namaz gibi bedeni ibadetler Kur'an gibi bedeni ibadetler yapılmaz demişler ama bu doğru değil. Çünkü oruç bedeni bir ibadettir. Parayla yapılmaz. Bu mezhebin de ortaya çıkmış olur. Şimdi naslar genel ifadeler olduğu için ilim ehli, ilim sahipleri, içtihat ehli olan insanlar ne yapmışlar? Oturmuşlar, araştırmışlar, yorumlar yapmışlar. Dolayısıyla Bizi bunu asarı özet olarak şöyle cemedip toparlayabiliriz. Eğer ölü adak adamış ise, ister mali ister bedeni olsun fark etmez, ölünün adadığı ada yerine velisi ve yakınları getirirler. Onlar onun yerine o ibadeti yaparlar. Ama ölü bir şey adam adıysa, ölü bir şey adam adıysa, ada yoksa ortada, ölü'nün yerine kalkıp bugün mesela bu bidatın kapısını öyle bir açınca öyle bir yere varıyor ki. Nurcular mesela ne yapıyorlar? Peygambere kurban kesiyorlar, binlerce mesela. Peygambere hatim indiriyoruz, binlerce mesela. Yani ona buna hatim okumaktan, ona buna kurban kesmekten, ona buna Kur'an okumaktan kendilerine Kur'an okumuyorlar. Kendilerine kurban kesmiyorlar, hayır adına. kendilerini Allah'a yaklaştıracak ibadetleri yapmıyorlar. Onun bunun yakınlaşması için uğraşır hale geliyorlar. Bu böyle bir şeyin kapısını açtığı için eğer bizim ölü yakınımız, tabi Müslüman olma şartı var. Yani müşrik birine ne adarsa ne yaparsa yapsın. Müslüman olan bir yakınımız varsa ve vefat ettiyse bize düşen nedir? Onun vefatından sonra da adamış olduğu ada yerine getirmektir. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. وَاخِرِ دَوَانَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمْ وَوْمِحَمْدِكُ وَشَهَدُ la لَا اِلٰهِ اللّٰهِ